Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah Efendim Mekadonya'dan işref Selamun aleyküm Ey seni uzaklardan aleyküm. çağıran yakınında bulan canım efendim Ben Mekadonya'dan sana meftun sana aşık olan İşref'im efendim Yunus Emre'ye göre bu görünürdeki çokluk aslında batında tektir Ve bu alem görecelidir Vahdet oransız biçimsiz zamansızdır ve varlıklar yaratılmadan önce vahdet yurdunda ilahi zat ile beraberdik buyuruyor. Bu beraberlik vahdet yurdunda nasıl bir beraberliktir efendim? Sizi çok seviyorum. Ellerinizden öperim. Ve sizin müridiniz olmaya can atarım efendim. Selamlarla hu. Allah razı olsun. Zaten kardeşimiz söylemiş. Şekilsiz ve biçimsizdir. Şekli olmayan biçimi olmayan bir şeyi anlamak, aklın anlaması mümkün değildir. Bu sadece iman ile anlaşılacak bir şeydir. Aşk ile anlaşılan bir şeydir. Onun için bunun yaşanması gerekir. Tadılması gerekir. Tadınca, yaşayınca o zaman anlarız. Anlarız ama anlatmak mümkün değildir. Şekilsiz, biçimsiz, zamansız, mekansız olan bir şeyi zamanlı, mekanlı olan bir akla e, anlatmak mümkün değildir. Evet, Aşk ile yaşanır, tadılır. Bütün mesele sevmektir. Sevdiğimiz kadarıyla yakın oluruz. Sevdiğimiz kadarıyla beraber oluruz. Aynı şekilde kardeşimiz eğer Böylesine seviyor, gönül itibariyle böylesine beraber olmuşsa, zaten tabi olmuştur, zaten beraber yürüyoruz, zaten beraberiz demektir. Bu böyledir. Yoksa zahiri olarak beraberlik ne kadar yakın olursa olsun, hatta zahiri olarak bir de akrabalık yakınlığımız olsun, sevmedikçe yakın olmuyoruz. Ne kadar seviyorsak yakınlığımız o kadardır. Beraberliğimiz o kadardır. Seven sevdiğini unutmaz. Seven sevdiğiyle beraberdir. Kişi arkadaşının sevdiğinin dini üzeredir. Aynı şekilde ahirette de bu böyle devam eder. Resulullah Efendimiz buyurdu. Allah sevenleri birbirinden ayırmaz. Sevenler deyince Allah için sevenler. Evet. Allah bizi birbirimizi sevenlerden eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Kardeşlerimize de selam olsun. Efendim İstanbul'dan Dudu Zarifoğlu Selamun Aleyküm Sultanım Hocam. Yıldızlar yakar gökyüzünü, güneş bakar aya, kalbimdeki yarayı sen sarmaya gelmez misin? Yolların gülle dolsun, gülüm benim olsun. Spiker kardeşime de selam olsun. Allah razı olsun. Sevgi böyle. Muhabbet böyle. Aşk böyledir. Böyle olunca kazanıyoruz. Seven sevdiği kadar büyüktür. İnsan sevdiği kadarıyla büyük olur. Allah'ı ne kadar seviyor, Allah için ne kadar seviyorsa o kadar büyüktür. O kadar Allah'a yakındır. Yoksa yakınlık herhangi bir şekilde zahiri değildir. Zamanla, mekanla, Arakali bir şey değildir. Gönülle ilgili, gönülle alakalı, sevgiyle, aşkla, muhabbetle alakalidir. Sevenler birdir, beraberdir, birbirine yakındır. Allah da onları beraber eder. O, onlar Allah ile beraber oldukları için beraberdirler. Allah bizi beraber eyle inşallah. inşallah. Efendim, Çorum Ahmet Kayacı, Selamun Aleyküm Hocam. Hayırlı Aleyküm geceler. Selam. Sizi çok seviyoruz. Sizden tövbe almak istiyorum. Size nasıl ulaşabilirim? Evet. Bu konuyu biraz izah etmemiz gerekir. Tövbe. Tövbe almak istiyoruz. Ee, anlaşıldığı şekliyle kardeşimiz söylemiş onu. Biraz önce açtan, muhabbetten söyledik. Yakınlıktan. Yakınlığın sevgide, aşktan, muhabbetten ibaret olduğunu söyledik aslında. Tabi olmanın da böyle olduğunu bilmek gerekir. Bir müşid kemale tabi olmak demek, onu sevmek demektir. Onun gibi bir kul olmayı kabullerin, bunun için çaba gayret sarf etmek demektir. Allah ayet-i kerimede eğer sadıklarla beraber olun, Allah'a karşı takva sahibi olun, sorumluluğunuzu bilin, sadıklarla, sadakatini ispatlamış olanlarla, Allah'a bir kul olarak sadık olanlarla beraber olun dediyse bu Allah'ın emriydi. Dolayısıyla bir müşid-i tabi olurken de aynı şekilde sadıklarla beraber olmak için tabi oluyoruz. Tevbe deyince onunla beraber tevbe etmek istiyor, onunla beraber Allah'a dönmek istiyorum. Tevbe Allah'a dönmektir. İstiğfar Günahlarının mağfiret olmasını istemektir. tevbe Allah'a dönmektir. Onunla beraber Allah'a dönmek demektir. Eğer birini sevdiysek, onun gibi bir kul olmayı istediysek, onunla beraber onu dinleyip gerekeni yapmaya çalıştıysak, bu durumda onunla beraber tevbe etmişiz demektir. Onunla beraber Allah'a dönmüşüz demektir. Tevbe budur. Tevbe böyle anlaşılması gerekir. Yoksa böyle bir takım şeylerden ibaret zannetmek yanlıştır beraber olunca eğer beraber yolu yürüyorsak, sirat-i müstakimde Allah'a kul olmak için çaba gayret sarf ediyorsak, Rabbimizi tanımaya, anlamaya çalışıyorsak, onun rızasını, dostluğunu kazanmak için çaba gayret sarf ediyorsak işte beraber tövbe etmiş ve beraber Allah'a dönmüşüz. Tövbe almak demek aynı şekilde tek başımıza tövbe etmiyor, tek başımıza yolu yürümüyor, Allah'a dönüp koşamıyor. Zaten eğer koşabilseydik koşardık, yorabilseydik koşardık. Benim üçün ile beraber Allah'a dönüp, onun döndüğü gibi Allah'a dönüp, Allah'a koşmaktır. Tövbe almak ya da tabi olmak, ya da derviş olmak, ya da mürid olmak, talebe olmak. Hepsi aynı şeydir. Ve tabiyet böyledir. Yoksa böyle sadece al bu zikri çek, beraber olduk, bu eksik, bu yanlış. Bu bizi maksuda uğraştırmaz. Allah'ın ilk emri okudur. İhrae bismi'ni Rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. Önce okuman lazım. Önce Rabbini evet, anlaman lazım. Bütün varlığı bir ayet gibi okuman lazım. İnsanı bir kitap gibi okuman lazım. Kendini okuman lazım. Kendi üzerinden Rabbini, Rabbinin ismini okuman gerekir. Bütün varlıkta Rabbinin ismini okuman gerekir. Bunun içinde önce okumayla başlamak gerekir. Evet kardeşlerimiz bizi dinledikçe okumaya başlamıştır. Hemen Allah o okuduğunun karşılığını ikram ediyor. Onlar bunu üzerinde hemen tadıyor. Yolculuk başlamıştır. Beraber Allah'a dönmüşüz. Kardeşlerimiz tevbeyi almıştır. Beraber yola koyulmuş ve yürüyoruz. Her gün biraz daha ilerleyeceğiz, yürüyeceğiz, Rabbimizi tanıyacağız, tanıdıkça seveceğiz. Sevdikçe ona koşacağız. Aynı zamanda Rabbimiz bizi sevmiş olacak. Rabbimizi tercih ettiğimiz için. O da bizi tercih eder. O da bizi seçer zatına. Evet, tabi olmak böyledir. Böyle anlaşılması gerekir. Yoksa gittik bir yere tabi olduk. E ne yapıyorsunuz? İşte bu zikri yapıyoruz. Nasıl? Tek başına. Sadece zikrin sevabını aldırsın. Bununla beraber yol boyunca bu bir yol. Tehlikeler var. Şeytan sirat-i müstakimin üzerinde durmuş. Sana yolu gösterenin yolu nasıl yürümen gerektiğini de göstermesi gerekir. Şeytanın helesini de sana öğretmesi gerekir. Gerektiğinde ona uğraşabilmen gerekir ki, sorularına cevap versin, yolunu, önünü açsın, engelli, tehlikeyi sana göstersin, yolculuğu yaptırsın. Evet, bununla beraber sadece bir açıdan değil, her açıdan öğretmesi gerekir. Eğer bir taraf eksik olursa o yol yürünmez. O yolu gidemez. O yolda düşer. Elbette ki yol samimi olarak isteyenlerin gideceği yoldur. Rabbini samimi olarak evet, ihlasla isteyenlerin gidebileceği yoldur. Rabbim Allah'tır deyip Rabbini her şeye tercih edebilenlerin gidebileceği yoldur. Ne kadar tercih edebiliyorsa o kadar gidebilir. Evet, tabi olmak için dinlemek gerekiyor, anlamaya çalışmak gerekiyor. Biraz da çaba gayret sarf edip yapmaya çalıştığında zaten, Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Yolumuzda cet edenlere, çaba gayret sarf edenlere yolumuzu aşarız. Kul bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir. Evet, bir yandan öğrenmeye çalışacağız, bir yandan amel etmeye çalışacağız. Yoksa durup dururken beni havadan bir şeyle öğretsin demek değildir bu. Evet, Allah eğer birine vazifeyi vermişse mutlaka işi onunla yapar, işi yaptırır. Yeter ki kul samimi olsun. Yeter ki kul Rabbini istesin. Evet, kabul edince yolculuk başlamıştır. Beraber yürümeye başlamışız demektir. Biraz önce kardeşlerimizin anlattığı gibi. Evet, böyle bir muhabbet nedir? Yakınlıktır, beraberliktir. Gönül itibariyle beraber olmuş ve gönül itibariyle beraber yolculuğu yapıyoruz demektir. Gerisi, gerisi sahte, gerisi yanlış. Gerisi kendi kendini kandırmadır, oyalanmadır. Yarın kıyamet günü. Ehil olmayanlar bu işi yapmaya kalkışmışsa Allah onlara bunun hesabını sorar. Onların tövbe etmesi gerekir. Sorulması gerekir onlara. Birbirine tabi oluyorsa sorması gerekir. Sen beni Allah'a vasıl edebilir misin? Ben Allah'a dost olmak istiyorum. Beni Allah'a vasıl edebilir misin? Senin böyle bir yetkin var mı? Allah sana böyle bir yetki, böyle bir emir vermiş midir? vermemişse, vermemişse, birinin sahte peygamberlik iddia etmesi gibi bir şeydir bu. Aynı kapıya çıkar. Ne demişler? Yarım doktor insanı candan eder, yarım alim de imandan eder. Yarım mürşi de insanı evet, yoldan eder. Allah'a dostluktan eder. Ebedi hayatı kazanmaktan eder. Şeytanla beraber eder de, farkında kendisi bile farkında olmaz. Evet Zaten, İşi olmayan işe eğer biri kalkışmışsa, ehil değilse evet, biraz fayda verir gibi görünür. Sonra onu batağa batırır, şeytana teslim eder, haberi bile olmaz. Sonra onu şeytanın elinden de kurtaramaz. Evet, Allah bizi sahtekarlardan da muhafaza eylesin inşallah. Allah bizi aklını kullanan kullarından eylesin. Evet, ölçüyü Allah vermiştir. Peygamber varisi demek, peygamberin vazifesini yapan demektir. Peygamber vazifesi nedir? Seni nezir ve mübeşir olarak gönderdik. Şahit olarak gönderdik. Hem uyaracak, hem müjdeleyecek, hem de şahit kalacak. Kendi üzerinden kulluğuyla şahadet edecek. Kulluğa şahadet edecek. İnsanlar ona bakınca kulu görecek. Kul. Allah'ın güzelliğiyle, isimleriyle tecelli ettiği kuru görmesi gerekir. Bununla beraber size bir Resul gönderdik. Sizden, sizin içinizden, sizin dilinizi konuşan, size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın, size hikmeti öğretsin, nefislerinizi tezkiye etsin, size bilmediklerinizi öğretsin diye. Bu vasıfta olmayan hiç kimse Mürşid-i Kamil değildir. Evet, kendi mertebesine göre Mürşid olabilir, İşrat vasifesini yapmaya çalışabilir ama Müşid-i Kamil denmez. Müşid-i Kamil değilse Kemal'e erdirmesi mümkün değildir. Eğer o bir Müşid-i Kamil'le beraber işi yapıyorsa, Müşid'dir. Değilse, kendi başına işi yapıyorsa, evet yarım doktor budur, insanı evet, ne yapar? İmandan eder, candan eder, ebedi hayatından eder, insanı şeytana teslim eder. Evet. Efendim bir izleyenimiz selam demiş. Aleyküm İmam Nevevi Riyazu Salihin hadisleri sahih midir? Allah razı olsun. Selamlar, aleyküm. İslam evet. ister İmam Nevevi olsun, ister sahih Buhari olsun, ister Müslim olsun, ister İmam Marikin olsun fark etmiyorum hepsine ne sahih demek de doğru değildir, sahih değil demek de doğru değildir. Her biri sahihdir diye seçme yapmış, hadisler içinden seçim yapmışlardır. Birinin sahih dediğine öteki sahih diyemiyor, ötekinin sahih dediğine öteki sahih diyemiyor. Bunun mutlaka bir ölçüsünün olması gerekir. Tek bir ölçü var, o da Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabının ölçüsüne vuruyoruz. Eğer Kur'an'a ters düşmüyorsa, bütününe ters düşmüyorsa, Resulünün hayatına, ahlakına ters düşmüyorsa, sünnetine ters düşmüyorsa, bu durumda evet onu kabul ediyoruz. Sahih olarak kabul ediyoruz. Ama ters düşüyorsa ona sahih denmez. Kimin kitabında olursa olsun, kim rivayet etmiş olursa olsun onu sahih olarak kabul edemeyiz. Eğer ters düşüyorsa. Ama ters düşmüyorsa, uygun düşüyorsa onu da ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Elbette ki Resulullah Efendimiz bu dinin peygamberidir, örneğidir. Ona tabi olmamız gerekir. Her neyi söylemişse onu olduğu gibi kabul ediyoruz. Ama ona ait olmayan bir şeyde ona aitmiş gibi kabul edip herhangi bir ayeti inkar yoluna da gitmiyoruz. Bu küfür olur. Bu hem Kur'an'a zulüm olur, hem Resulüne, Allah'ın Resulüne zulüm olur. Hem kendi kendimize zulüm olur. Evet Kur'an'ın ölçüsüne vuruyoruz. Eğer tutuyorsa, uygunsa, Evet, Allah tasdik ediyorsa doğrudur. Allah tasdik etmiyorsa o da ona ait değildir. Bunun için önce Allah'ın ayetlerini, vahyini öğrenmemiz gerekir, kitabını öğrenmemiz gerekir, anlamamız gerekir ki böyle bir ölçü elimizde olsun. Bir hadisi okuduğumuzda o ölçüye vurabilelim. Evet. Efendim İstanbul'dan Yusuf Yıldız, hocam merhabalar. Merhabalar. Kaza namazları var ise sünnetler kılınır mı? Kaza namazı için biraz önce söylemiştik, kaza namazın kazası olmaz. Namazlarımızı kazaya bırakmayalım. Eğer namaz kazaya kalmışsa, bu durumda sünnet kılacaksak, sünnet aynı şekilde farzın dışında kılınan namazdır. Eğer farz kılınmamışsa, onun tel telafisi imkansızdır. Yoksa bazılarının söylediği gibi namaz bir borçtur, borcumuzu ödeyelim. Namaz borç değildir. Namaz Allah'ın ikramıydır. Allah'ın huruni miraca davetidir, huzuruna davetidir. İkram etmeyi dilemiştir ve davet etmiştir. Biz de vaktinde, zamanında gitmediğimiz için o davetten, o ikramdan mahrum kalmışız. Ama bunu telafi edebilmek için parzın dışında kıldığımız, ister sünnet olarak kılalım, ister kaza diye kılalım. O fark etmiyor. İkrama biraz daha nail olmuş oluruz. Evet. Daha çok ikrama nail olabilmek için evet sünnetleri kılmak gerekir. Buna beraber sünnetlerin yerine aynı şekilde kaza diye niyet edebilir. Arada bir fark yoktur. Sonuçta Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Evet. Farzdan sonra farzdan başka ister onu kaza et ister sünnet olarak kıl niyet. Hangi şekilde olursa olsun mesele Allah'ın huzuruna çıkıp Rabimizle beraber olmaktır. Kulluğumuzu art etmektir. Ona aşıklığımızdır, başımızı secdeye koyup, ben senin kurunum, sen de benim Rabbimsin. En yüksek yerim olan başımı huzurunda, en aşağı, ayakların bastığı yere koyuyorum. Üşüttük ve itaat ettik. Senin için her şeyi yaparım. Senin için her türlü fedakarlığı yaparım. Başımı yolunda kurban eder. Yüzümü toprağa sürerim. En nefsimin kabul etmediği bir şeyi bile evet başımı başımı önünde eğer onu kabul eder. Kabul edemesem de o aşağılık bir şey olsa bile o bana ağır gelse bile başımı yere koyar onu kabul ederim. Sen söyledin ya iş bitmiş. Ben huzurundayım. Sadece namazda değil. Namazın dışında da huzurdayım. Huzurundayım, secdedeyim. Evet, mümin budur. Zahiri olarak secdesi dışında bir de gönül itibariyle manevi olarak her zaman Allah'ın huzurunda secdede olmaktır. Evet, böyle sanki bir takım şeylere namazı e, boğmak doğru değildir. İsterse kaza kılar, isterse sünnet kılar, isterse sünnetlerin yerine kaza niyeti getirir. Gönlü mutmain olsun diye e, hem kendine göre kazasını da yapmış olur. Ama sonuçta, namaz, namazdır. Evet. Efendim devamlı izleyenimiz, Cuma namazından sonra öğle namazının farzı kılınır mı? Teşekkürler. Demiş. Evet. Cuma namazından sonra öğlenin farzı kılınmaz. Cuma'dan sonra öğlenin farzı kılınsın diyenler, eğer Cuma'nın şartları gerçekleşmemişse, o memleket Darül Harp'sa, orada savaş varsa, orada müminlere, Müslümanlara düşmanlık varsa, idareciler buna müsaade etmiyorsa, bu durumda Cuma namazını kılmak doğru değildir. Çünkü zarar görme tehlikesi vardır. Eğer herhangi bir yerde kılınıyorsa, giziden kılınıyorsa yani, bu durumda öleyi de üstüne kılmaları gerekir. Cuma namazı kabul olmamış diye. Böyle bir şey yoktur. Cuma namazı kılınır. Eğer kabul olmadıysa bir de üstüne öleyi kılayım derse Cuma'yı iptal etmiş olur. Çünkü bir vakitte iki aynı farz olmaz. Birinden biri iptal olur. Üstüne öleyi kılarsa Cuma'sını iptal etmiş olur. Onun için ayrıca öle namazı kılınmaz. O anda kardeşimizin söylediği gibi Kaza yapabilir kendine. Ama bu vaktin cuması kabul olmadıysa farzi kılayım o da yerine geçsin. Şekli, ibadet geçerli değildir. Haramdır hatta. Evet bunun için onun dışında ayrıca öğlenin farzı kılınmaz. Ama istediği kadar sünnet kılabilir ya da kaza kılabilir. Ama o vaktin farzını kılamaz. Evet. Efendim bir izleyenimiz Hocam iki yaşındaki kızımızı kaybettik. Eşim çok üzülüyor. Durmadan ağlıyor. Ne yapabilirim hocam ben? Evet. Allah kardeşimize yardım etsin inşallah. Eşine yardım etsin inşallah. Allah üzerlerine sabır yağdırsın inşallah. Gerçekten zor bir şeydir. Çok zor bir şeydir. Evladını kaybetmek. Yaşamayan, tatmayan bunu anlaması zor şeydir. Ağlıyorsa mutlaka ciğeri yandığı içindir, içi yandığı içindir. Ama her ne olursa olsun kulun birinin öldüğünü duyduğunda, Allah öyle buyurdu ede kerime de müminleri anlatırken onlar derler ki, onlara bir musibet geldiğinde. İnna Allilah ve inna ilahi derler. Biz Allah'tan geldik. Biz Allah'a aitiz. Biz Allah'a içiniz. Allah'ın bizim üzerimizde bir hesabı var ve biz ona aitiz. Ve dönüşümüz onadır. Bizi o hesaba çekecek. Eğer yanlış bir şey yaparsak bizi hesaba çekecek. Ona ters düşersek bizi hesaba çekecek. Kendimizi de Allah'a ait görmemiz gerekir. Ailemizi de Allah'a ait görmemiz gerekir. Çocuklarımızı da Allah'a ait görmemiz gerekir. Allah'a ait görünce üzülmeyecek mıyız? Gene üzüleceğiz. Bir ayrılık söz konusudur. Ama böyle bir durumda hepimiz Allah'a döneceğiz dedik ya sonra. Allah sonra bizi beraber eder. Sonra bizi buluşturur. Sonra ölen evladımız bizim için rahmet olur. Eğer buna karşılık sabredersek, Buna karşılık, eğer isyan etmezsek, itiraz etmezsek, ağlamak başka bir şey, merhamet etmek başka bir şey. Gözünden yaş akması rahmetindendir, sevgisindendir. İtiraz değildir o. Eğer günün itibariyle itiraz etmiyorsak, neden böyle yaptın ya Rabbi demiyorsak, bu durumda itiraz olmamış, isyan olmamıştır. Mutlaka bunun karşılığında Allah'ın çok büyük ikramları vardır. Bazı musibetler vardır ki, O'nun, Karşılığını bir tek Allah takdir eder. Allah birinden evladını aldıysa, o kul buna rağmen sabrettiyse, evet, bunun karşılığını takdir edecek olan bir tek Allah'tır. Bilelim ki, Allah bizi eğer büyük imtihanlara tabi tuttuysa, büyük ikram etmek içindir. En büyüklerini ikram etmek içindir. Allah bizi sevdiği içindir. Sonuçta söyledim, dünya hayatı bir gündür. Evet, bu imtihanı kazanmaya çalışmak gerekir. Bunun için çaba gayret sahip etmek gerekir. Allah kardeşimize sabır versin. Evladini kaybeden, eşini kaybeden kardeşlerimize, müminlere, Müslümanlara sabır versin. Üzerlerine sabır yağdırsın inşallah. Allah onları şeytana uymaktan, şeytanın verdiği vesveseye tabi olmaktan korusun, muhafaza eylesin inşallah. Evet. Kardeşimizin yapması gereken şeyi nedir? Hepimiz sana aitiz ya Rabbi. Yine sana döneceğiz. Evladımızla, eşimizle, yakınımızla, anamızla, babamızla görüşünceye dek bizi yolundan ayırma ya Rabbi. Bizi İsyan edenlerden eyleme. itiraz edenlerden eyleme ya Rabbi. Amen. Takdirine boyun bükenlerden eyle. Amen. Razı olanlardan eyle. Evet, diyoruz. Kardeşimiz de inşallah öyle söyler. Allah yardımcıları olsun. Buna beraber yakınları da aynı şekilde onlarla beraber o sıkıntıyı yaşar. Onlar da ona, onlara destek olmuş olur. O imtihana onlar da katılmış olur. Kazanmış olur. Her şey bizim için imtihan ve kazanma imkanı, kazanma sebebidir. Mesele nerede ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini, nasıl bir hal, bir tavır içinde olmamız gerektiğini bilmektir. Allah bizi geçemeyeceğimiz imtihanlara tabi tutmaz. Tabi tutmasın inşallah. Eğer imtihana tabi tutmuşsa mutlaka oraya geçebiliriz. Mutlaka kazanabiliriz. Bu gücümüz vardır. Hiç kimse onun için yapamam, edemem, dayanamam, gücüm yetmez, demez, diyemez, deme hakkına sahip değildir. Evet, hepimiz Allah'a aitiz. Dönüşümüz O'nadır. Allah bizi huzurunda marşip eylemesin inşallah. Evet. Efendim, Ankara'dan nimet durdu. Hocam hayırlı <gülüyor> akşamlar. <gülüyor> hayırlı akşamlar. Sıkıntım var. Sıkıntım için dua istiyorum hocam. Allah hem onun hem bütün kardeşlerimizin, müminlerin, Müslümanların sıkıntısını gidersin inşallah. Allah yardımcıları olsun inşallah. Allah razı olsun. Efendim. Sen Gül Portakal iyi akşamlar. İyi akşamlar. Size bir sorum olacaktı. Yaşlı bakım evinde çalışan bir bayanın erkek yaşlıların mahrem yerlerini temizlemesi günah mıdır? Cevaplanırsa, cevaplanırsanız çok memnun olurum. <gülüyor> Teşekkürler. Evet. Kesinlikle günahtır ve kesinlikle yanlıştır. Böyle bir yerde çalışmak evet, bayanlar için aslında uygun değerler. Sıradan hizmeti yapmak başka bir şeydir. evet. Böyle bir onların temizliğini yapmak başka bir şeydir. Onun için o işi erkeklerin yapması gerekir. Kadına onu yaptırmak doğru değildir. Bayana onu yaptırmak e, caiz değildir doğru değildir e, bu biraz da kadına haksızlık ve zulüm olur onun için e, öyle bir yerde e, çalışmak uygun değildir çalışılıyorsa o işleri yapması doğru değildir uygun değildir efendim evet. doğumla izlediğimiz sen Gül Portakal efendim ikinci sorum. Mahşer günü hesaba çekildiğimizde Hristiyanlar veya başka inançları olanlar Müslümanlarla aynı yere mi konur yoksa Müslümanların ayrıcalığı var mıdır? Evet. Kıyamet koptuğunda Allah bütün dünya dümdüz olur buyurdu. Dümdüz. Dağlar, hallaç, pavuğu gibi savrulur. Her şey dümdüz olur. Yeryüzü dümdüz. Kabrinden kalkan kıyamet yerine doğru yol alır. Kıyamet yeri şu anda mevcut, dünyaya bitişik bir yerdir. Baş gözüyle görülmese de bu böyledir. Bütün insanlar kıyamet yerine gelir. Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelmiş olan bütün insanlar, hepsi kıyamet yerine doğru yürür. Sadece insanlar değil, mahlukatla, diğer mahlukat da yürüyor. Hepsinin hesabı vardır. Hepsine göre bir hesap vardır. Evet, oraya geldiklerinde Önce evet, mahlukat birbirinden ayrılır, insanlar bir tarafa. Sonra o insanlar dinlerine göre ayrılırlar, dinlerine göre. Kendi zamanında kendi peygamberine iman etmiş olanlar, peygamberleriyle beraber olurlar. Peygambere iman etmemişse, evet onlar da bölük bölük ayrılır. Allah ayet-i de öyle buyurdu, ey mücrimler ayrılın. Bugün ayrım günüdür. hepsini ayırır. Önce bir ümmet olarak ayrılır, sonra ümmet kendi içinden ayrılır. Sonra herkes yaşadığı zamandaki insanlarla beraber ayrılır. Geçmişteki insanlarla beraber olmuyor. Kendi zamanında yaşayan insanlarla beraber ayrılır. Sonra yaşadığı, muhatap olduğu insanlarla beraber ayrılır. Sonra evet, her kavmi, cemaati, topluluğu önderiyle, imamıyla beraber huzura alırız. Bu sefer kim kime tabi olmuşsa kimin de gönlü beraber olmuşsa kimi sevmişse o onlardandır. Bir de onlar ayrıca ayrılır. Huzura çağrılırken hepsi toptan huzura çağrılır. Beraber olanlar toptan huzura çağrılır. Onun için hepsi ayrı ayrıdır. Her birinin yeri de ayrıdır. Orada da evet aynı şekilde bir zaman vardır. Bir gün Bin senedir. En az kalan bir gün kalıyor. Yarım gün, beş yüz senedir. Buradaki hayatla kıyasladığımızda, evet, uzun zaman, bin sene. Evet, huzura alırken de, önce imamı huzura alır. Yani, kime tabi olmuşlarsa, önce onu huzura alır. Bununla beraber, ona, onu hesaba çekerken, ona ne varsa, ona uyanlara da o vardır. Firavun da aynı şekilde bir önder. Firavun'a ne varsa, Firavun'a tabi olanlara da o vardır. Bu böyledir. Oradaki muamele farklıdır. Kimisi özel olarak muamelede bulunulur onlara. Evet. Her biri kendi halına göre, durumuna göre sıkıntıyı yaşar. Günahına, yanlışına göre Orada sıkıntı yaşar. Hepsi ayrı ayrı farklı farklıdır. Evet. Allah kıyamet gününe aynı zamanda ayrım günü dedi. Evet. Ayrılırlar birbirlerinden. Hepsi. Evet. Efendim Denizli'den Berkiz isimli Selamünaleyküm babacığım. Selam. Biz Denizli'den dinliyoruz sizi sohbetlerinizi muhabbetle dinliyoruz. Allah için çok seviyoruz dinlemeye dinletmeye çalışıyoruz inşallah. Sizi görmeyi, sizinle muhabbet etmeyi çok istiyorum. İnşallah Denizli'ye gelirsiniz. Sizi yakından görmeyi o kadar istiyorum ki anlatamam. Bizleri de dualarınıza dahil ederseniz çok seviniriz. Rabbim sizlerden razı olsun. İnşallah selam ve dua ile Allah razı olsun. Allah razı belince inşallah görüşme imkanı da olur. Mutlaka dua müşterektir. Dua sadece diliyle yapılan değil, hem gönül hem de fiiliyle yapılandır. Bütün çabamız, gayretimiz zaten Ümmet-i Muhammed'e dua etmektir. Duacı olmaktır. Onlara yardım etmektir. Onlara Rablerini tanıtmaktır. Onlara kendilerini tanıtmaktır. Hayatı tanıtmaktır. Nasıl kazanmamız gerektiğini öğretmektir. Bu da evet, duanın dil ile yapılan tarafidir. Bir de gönül ile yapılması gerekir. Manevi olarak yapılması gerekir. Manevi olarak da gönüller beraber olunca evet, o manevi yardımda, duada aynı şekilde gerçekleşmiş olur. Allah'ın bir adeti var, işlerini böyle yürütüyor. Efendim, Muhammed Ali çoktu. İyi akşamlar. Ya. Bir sorun var. Peygamber ve mürşitlerde keramet var mıdır? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Keramet. Keramet Allah'ın ikramı demek. Allah'ın kereminden ikram ettiği, lütfettiği demek. İkram. Peygamberler ve mürşitler değil. Bütün insanlar, bütün varlık Allah'ın ikramıyla Vardır, yaratılmıştır. Varlıkta duruyor. Hayatını sürdürüyor. Bununla beraber Allah bir de ebedi olarak ikram etmeyi dilemiştir. İkram etmeyi. Keramet vermeyi mükerrem kılmıştır. Allah insan için evet, ne buyurdu? Kerrem beni adem. Biz beni ademi insanı mükerrem kıldık. Keramet sahibi kıldık. İkramda bulunduk ona. Keramet sahibi olmak demek Allah'ın ona ikramda bulunmuş olması demektir. Bütün insanlar keramet sahibidir. En büyük keramete sahiptir. İnsan, Beni Adem. Allah ona ruhundan nefretmiş, esmasıyla, isimleriyle, zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiş ona. Bundan büyük ikram, bundan büyük keramet var mıydır? Yoktur. Peygamberler en kambil manada bu ikramı almıştır. Onlara beraber olanlar da bu ikramı almıştır. Keramet budur. Yoksa bazıların zannitri gibi böyle keramet zahiri olarak oradan üstü bir şey görmek ya da bir şey yapmak değildir. Asıl keramet, büyük keramet Allah'ın ikramına nail olmaktır. Bu da kullukla mümkündür. Allah'ın onun gönlüne güzelliğiyle, tecelli etmesiyle mümkündür. Böyle olan herkes keramet sahibidir. Biri eğer sirat-i müstakimde Allah'a koşuyorsa, en büyük keramete sahiptir. En büyük ikram silat-ı müstakimdir. Allah kulundan bunu istemesini istiyor. Onun için Fatiha'da günde 20 sefer, 40 sefer Allah'tan istediğimizdedir. Ehdine silat-ı müstakim. Bizi silat-ı müstakime hidayet et. Ve bu Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yoludur. Asıl nimet bu nimet. Bütün nimetler silat-ı müstakimde, silat-ı müstakim üzere olmaktadır. Sırat-ı müstakim değilsek, keramet sahibiyiz. Allah'ın ikramına nail olmuşuz. Evet Ayrıca eğer Allah peygamberlerine mucizeler vermişse, insanlar ikrama nail olsun diye, sırat-ı müstakime girsin diye. Evet, o ikramı yapmıştır, mucizeyi vermiştir. Evet, mücid-i aynı şekilde o ikrama nail olmuş olanlardır. O ikrami almaya davet edenlerdir. Yoksa onu böyle basit, küçük şeylerle işte şöyle yaptı, kerameti vardı. Demekle en büyük zulüm, haksızlık hatta saygısızlık onlara yapılmış olur. İşi bilmemektir bu. Onlar zahiri şeyler. Manevi olarak ne var onu söyle. O sana neyi kazandırmış, sana neyi vermiş onu söyle. Ondan ne var o ona aittir. Sana ne vermiş? Sana Allah'ın muhabbetini verdi mi? Sana Rabbini tanıttı mı? Gönül itibariyle seni Allah'a döndürdü mi? Seni Allah'a sevdirdi mi? Allah'ı sana sevdürdü mi? İşte nimet. Ebedi nimet. Hiçbir nimetle kıyaslanmayan nimet. Nimetin en büyüğünü. En büyüğü. Keramet bu. ikram bu. Keramet sahibi aynı zamanda eğer varsa kerameti bunu varsa Allah'ın ona ikram ettiği o ikram onu ikram eder. Onu ikram eden keramete sahiptir. da şöyle kerameti vardı. Sana ne? Sana bir şey var mı? Sen onu söyle. Varsa bir şey doğru. O senin için keramet sahibidir. Çünkü ikrama vesile olmuş. Deyilse, deyilse kendi kendini kandırıyorsun. Kendi kendine hile yapıyor. Şeytan sana hile yapıyor demektir. Evet. mürşid Kamil'in kerameti, Kuli Allah'a, Allah'ı kula sevdirmesidir. Ona Rabbini tanıtmasidir. Onu Allah yolunda yürütmesidir. Onu Allah'a yakın etmesidir. Sırat-ı Müstakim'de onu yürütüp koşturmasidir. Evet. Ona ebedi hayatını kazandırmasidir. Allah'ın rızasını, güzelliğini kazandırıp onu Hazreti İnsan yapmasidir. Ölüyken onu diriltmesidir. Allah'ı sevenler diri, sevmeyenler ölüydür. Allah'ı zikredenler diri, etmeyenler ölüdür. Evet, En büyük keramet ölüyü diriltme kerametidir. O keramet böyle keramettir. Bununla beraber o peygambere varis olduğu için o keramete sahiptir. Evet, başka şeylerle böyle meşgul olup öyle kerameti, öyle şeyleri zannetmek yanlıştır. Efendim Ömer Güncü, Efendimiz'e sonsuz selam olsun. Aleyküm selam. Efendim, derviş mürşidinin kendisi üzerindeki muradını özel manada anlaması gerekir. Özel manada nasıl anlaması gerekir? Evet. Mürşidin kendi üzerindeki muradi. Elbette ki herkesin bir muradi vardır. İster gerçek bir mürşidi kameli olsun, ister mürşid, Allah'tan olsun, veli olan mürşid olsun veya veli olmayan mürşidler olsun. Kendini yolu gösteren, biri olarak takdim eden, köfürdeki biri olsun. Batıldaki biri olsun. Her birinin mutlaka kendisiyle beraber olanlar üzerinde bir muradi vardır. Bir hesabı vardır. Eğer bu Hak'taki bir mürşid mürşid değilse, veli olan mürşid değilse, amacı gayesi neyse onu ortaya koyar. Bu yolda canımızı kurban edeceğiz, kendimizi feda edeceğiz, bunu kazanacağız derler. Yolu gösteriyor. Muradını da söylüyor. Ama bir mürşidi Kamil kendisiyle beraber olanlara neyi anlatıyor ve neye davet ediyorsa onun muradı da odur. Bütün kardeşlerimiz biliyor ki bizimle beraber olanlardan istediğimiz tek bir şey. Onlar için istediğimiz şey Allah'ın rızasıdır, dostluğudur. Evet. Önce velayettir, imandır. Önce onların Allah'a hiçbir şey, şirk koşmamalarını istiyoruz. Üzerindeki muradımız bu. Sonra Rabbim Allah'tır desinler. Sadece Allah'a abd olsunlar. Allah'ı sevsinler. Buna beraber Rabbini istesinler, Rabbini tercih edip seçsinler. Allah onları seçsin, zatına seçsin. Onun için bizimle beraber olan hiçbir kardeşimizden, velayetten aşağısına asla razı olmam. Olmuyorum. O Rabini tercih etmemişse bizimle beraber olamamış. Evet. Yetiyor mu? Bu genel olandı. Bir de özel olarak istediğimiz vardır. Rabbini tercih ettikten sonra, Rabbi onun zatına seçtikten sonra bu sefer ümmeti Muhammed'e yardımcı olmalarını istiyoruz. Davet etmelerini istiyoruz. Allah'ı sevmeye, Allah'a koşmaya, Allah'a abd olmaya, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamaya davet etmelerini istiyoruz. Bu da bizim onlardan özel olarak istediğimizdir, Onların üzerindeki özel muradımızdır. Bunun dışında hiçbir muradımız yoktur, olmaz. Herhangi bunun dışındaki herhangi bir şeyden Allah'a sıkınırsın. Kim bunun dışında bizim için bir şey söylerse iftira atmıştır, yalan söylenmiştir. Ondan davacıyız, davacı oluyoruz. Evet. Efendim askeri akuyun Muhammed kardeşime selam ve hocama da selam. Aleykümselam, mesela. Programınızı yeni gördüm, Allah razı olsun. Kul hakkı hakkında bilgi almak istiyorum. Allah razı olsun. Evet. Kul hakkı. Elbette ki mümin, insan, mutlaka herkesin hakkını gözetmek zorundadır. Eğer gözetmekse, en büyük haksızlığı kendine yapmış olur. Zulmü kendisine yapmış olur. Allah ayet-i kerimede kim ne yaparsa kendine yapmıştır buyurdu. Eğer bir iyilik yaparsanız o kendiniz içindir. Buna beraber bir günah işler, bir yanlış yaparsanız onu da kendinize yapmış olursunuz. Onun karşılığını görürsünüz. Kul hakkını Allah'tan bağımsız olarak anlamak eksik ve yanlış olur. Allah ile beraber Allah'ın hakkıyla beraber anlamak gerekiyor. Önce Allah'ın hakkı. Allah'ın kul üzerindeki hakkı nedir? Kulü üzerindeki muradı neyse hakkı da O'dur. Kulundan neyi istemişse kendisi için hakkı da O'dur. Allah'ın kulü üzerindeki hakkı, kulun Allah'a hiçbir şirk koşmaması ve sadece yalnız Allah'a olmasıdır. Allah'ı sevmesidir, iman etmesidir, O'na aşık olmasıdır ve bu sevgisini, bu aşıklığını ispatlamasıdır. Eğer bir kul böyle olursa diğer kulların hakkını ödemez mi? Hiç Allah'ın kullarına yanlış yapar mı? Allah'ın herhangi bir kuluyla veya herhangi bir mahlukatla muhatap olduğunda Rabbinin rızasını istediği için, Rabbine kul olduğu için, Rabbinin hesabını yaptığı için, Rabbinin huzurunda durduğu için Allah'a göre ona muamele eder. Allah nasıl muamele et demişse öyle muamele eder. Asla yanlış yapamaz. Haksızlık edemez. Zulmedemez. Neden? Allah'tan dolayı. Ama böyle bir iman yoksa ben Allah'ın kullarının hakkını yerine getireyim, yerine getiremezsin. Sen seni yaratan Rabbinin hakkını yerine getiremedin. Onun hakkını takdir edemedin. Sen kulların hakkını takdir etmişsin ne işe yarar? Etmemişsin ne işe yarar? Allah'ı bilmeyen kendini bilir mi? Kendini bilmiyorsun. Kendini bilmeyince kulların hakkını nasıl takdir edersin? Kulun hakkını Allah'a göre takdir edebilmen için bir kula bakarken bu Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah'ın bunun üzerinde bir muradı var. Allah onun Hazreti insan olmasını istiyor. Cennete gitmesini istiyor. Hidayete ermesini istiyor. Peygamberi gibi olmasını istiyor. peygambere tabi olmasını istiyor. Allah bunu benim için bir imtihan vesilesi kılıyor. Eğer bunun gönlünü yaparsam oradan Allah'ın rahmetini alırım. Yok üzersem, kızdırırsam, zulmedersem, haksızlık edersem ya da gerekeni yapmazsam oradan onun gönlünden Allah'ın azabını, gazabını alırım deyip baktığımızda artık kura muamele ederken nasıl titreriz ona göre hesap etmek lazım. Onun için kurun hakkı Allah'tan bağımsız anlaşılmaz. Ne buyurmuştu Hazreti Ali Efendimiz? Hiçbir şey yoktur ki ondan önce, onunla beraber, ondan sonra Rabbimi görmemiş olayım. Evet, Bakış bu bakış. Böyle bakarsa, hem kulun hakkını takdir eder, teslim eder, hem bütün varlığın, bütün mahlukatın hakkını gözetir ve teslim eder. Yoksa kendi kafasına göre, işte şu haktır, bu haktır, ailesinde bile evlenmiş, eş olmuşlar, bir olmuşlar, Acaba onun benim üzerimdeki hakkı nedir? Benim onun üzerindeki hakkım nedir diyor. Siz birsiniz. Hangi haktan söz ediyorsun? Siz beraber Allah'a gidiyorsunuz. Allah'a giderken, ebedi hayatınızı kazanırken beraber kazanmanız gerekir. Artık burada benlik sendik olmaz. Biz varız. Aynı şey müminler için geçerlidir. Ben yok, biz varız. Allah biz deyin dedi. Yalnız sana abdoluyoruz. Ben değil. Ben sana abdoluyorum değil. Biz sana abdoluyoruz. Neden? İman etmişiz. Mümin olarak hepimiz biriz. Hepimiz aynıyız. Birlik var. Tevhid var. Yani kesrette vahdet var. Çok görünüyoruz ama hepimiz biriz. İyâken esna'in. Seni istian ediyoruz. Hepimiz seni istiyoruz. Aynı şekilde ehdine siratel müstakim. Bizi siratel müstakime hidayet et. Beni de Bizi. Bizi siratel müstakim yürüt. Kazanılması gereken ne varsa kazanmamız için bize yardım et. Dışarıda karanları da evet bu yola hidayet et. Hidayetçi ile beraber Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarıyla beraber bir ve beraber evet kul hakkı olarak Allah ile beraber anlamak gerekir. Sadece kul hakkı değil her şeyi insani da Allah ile beraber anlayıp tanımak gerekir. Hayatı da Allah ile Tanımak, anlamak gerekir. İmtihani da bütün varlığı, yerleri, gökleri, her ne varsa bir ayet. İnsan Allah'ın kitabı. Her şey bir ayetse, insan evet, her şeyin her şeyi içinde, gönlünde barındırdığı bir kainattır ki Allah'ın kitabı. Her biri farklı bir kitap. Allah'ın yazdığı bir kitap. Allah'ın kitabı olarak onu okumamız gerekir. Allah'ın kitabına nasıl muamele edilir? İşte öyle. Aynı muameleyi kendimize de yapmamız gerekir. Ama biri eğer kendini Allah ile bilmiyor, Allah ile tanımıyor, Allah ile anlamıyor, Allah ile tatmıyorsa karşısındakine de bu vasifi veremez, böyle bakamaz. Kendisi gibi bakar. Kendisi neye layıksa karşısındakini de öyle muamele eder. Kim insanlara nasıl muamele ediyorsa Allah'tan da öyle bir muameleye layık demektir. Azap ediyorsa azabi hak etmiştir. Zulm ediyorsa bu durumda zulmünün cezasını hak etmiştir. Cimrilik yapıyorsa nimetten mahrumiyeti hak etmiştir. Sevmiyorsa Allah'ın sevgisini hak etmemiştir. Seviyorsa Allah'ın sevgisini hak etti merhamet ettiyse, rahmetini hak etti, ikram ettiyse, Allah'ın ikramını hak etti. İnsanlara huzur verdiyse, selamet olduysa, Allah'ın selamını, selametini, cennetin, cennet yurdu olan, selam yurdu olan cenneti hak etti, layık oldu. Nasıl muamele ederse, onu kazanır. Öyle bir muameleyi de Allah'tan hak eder. Onun için insana muamele ederken, Hakkını gözetirken yapmamız gereken şey nedir? Allah ile beraber anlamak. Hükmü Allah'a göre vermek. Evet. Efendim programımızın sonuna da gelmişiz. Evet. İzleyicilerimizin bir, bir mesajla izin olursa hepimiz Buyurun. Efendim Diyarbakır'dan Dilek Tekin efendim sizi çok seviyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. Onun için söylüyoruz. Aşk her şeydir muhabbet her şeydir. Sevmek her şeydir. Allah insanı kendini sevdiği için yaratmıştır. İnsan varlığını tatsın diye, güzelliğini tatsın diye, benim güzelliğimi kendinde tatsın diye. Ben de onu seyredeyim. Beni sevsin diye. Bendeki kendini sevsin diye. Kendindeki evet. Benim güzelliğimi Seyretsin, müşahade etsin, tatsın diye. Evet. Onun için Rabbimizi seviyoruz. Bizi yaratan Rabbimizi seviyoruz. Onun kuluyuz. Onun aşığıyız, Onu istiyoruz. Onun yarattığı kullarını seviyoruz. Ona ayna olan kullarını seviyoruz. Elbette ki bu sevgi mertebe mertebedir. Derece derecedir. En çok onu seveni, onun en çok sevdiğini en çok severiz. Sevgiye layık olanı severiz. Bununla beraber o bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, imtihanını seviyoruz. Onun muamelesini seviyoruz. O hamde layıktır. Övgüye layıktır. El Esmaur husna bütün güzel isimler, bütün güzellikler ona aittir. Evet, biz de o güzellikler de Rabbimizi zikrediyor, anıyor. O güzellikleri ondan istiyoruz. Onun güzelliğiyle güzel olmaya çalışıyoruz. Bunun olabilmesi için ne gerekir? Aşk gerekir, muhabbet gerekir. Kısaca iman gerekir. Evet. Allah ait kerimede öyle buyurdu. Kullarım sana beni sorarlar. Ben yakınım. Beni davet edenin davetine icabet ederim. Söyle, onlar da benim davetime icabet etsinler. Nasıl icabet edecekler? Bana iman etsinler. Bana iman ederlerse, onlar da benim davetime icabet etmiş olurlar. Onlar benim davetime icabet ederse, ben de onların davetine icabet ederim. Onlar beni nasıl isterse, öyle icabet eder. Neyi isterse, Hangi güzelliğimi isterse öyle tecelli ederim. Öyle ikram ederim. Kendi üzerinden benim, beni nasıl istiyorsa öyle tecelli ediyor. Öyle tecelli eder, öyle müşahede ettirir. Evet, Allah bizi kendisine iman eden, gerçek manada iman edip aşık olan kullarından eylesin. Rabbeni isteyen, seven, her şeye tercih eden kullarından eylesin. Amin. Rabbinin güzelliğinin üzerinde tecelli ettiği, el Esmaur ur üzerinde tecelli ettiği kullarından eylesin. Amin. Allah bize kulun dediği, abdum dediği evet, kullarından eylesin. Amin. Razı olduğu, sevdiği kullarından eylesin. Amin. Allah bizi kendini kandıranlardan eğlenmesin. Akrını Kullanmadan, başkasının fikrine, düşüncesine kapılıp kendini kaybeden kullarından eylemesin. Amin. Doğru yolda yürüyorum diye ters tarafa gidenlerden eylemesin. Amin. Birilerinin aklına göre değil, Allah'ın kendisine verdiği aklı kullanıp, haklı, hakikati bulan, anlayan, gerekeni yapan kullarından eylesin. Amin. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Dünya hayatını yaşarken birbirine yardımcı olan, dua eden, duacı olan, birbirini seven, birbirini Rabbine davet eden, Allah'a avdolmaya davet eden kullarından eylesin inşallah. Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Amin. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, Allah nasip ederse inşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam ederiz. Soramadığımız soruları inşallah Efendimiz'e yöneltiriz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya kadar hoşçakalın, esen kalın, bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.